Osmanlı yayın evi sunar. Kasetlerle dinimi öğreniyorum. Birinci kaset İtikat. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu. Ne büyük bir nimet çocuklar için Sevgileri içten Masalları tatlı mı tatlı Büyük annelerin Anlattığı sadece masallar mı Nice insanlar Zihninde çok derin izleri bulunan Hakikatleri ninelerinden Duymamışlar mıdır Torun baldan tatlı derler Bu tadı ancak Ninelerle dedeler bilir İşte ılık Tatlı çiçek kokuları yüklü Bir bahar meltemi işte bir kaset ki bir babaannenin dünya ve ahiret saadetini istediği güzel torunları için bir çiçek demeti. zamanlar sen yoktun yavrum, baban yoktu Annen, deden, kardeşlerin, arkadaşların da yoktu Bir zamanlar güneş de yoktu, yıldızlar ve dünya da yoktu Sabah, akşam, gündüz gece diye de bir şey yoktu Böyle güzel sohbetler de yoktu Bize haber vermek yok mu yani, aşk olsun babaanne Sus ne olur abla lütfen Ağaçlar yoktu, yollar yoktu, yiyecek ve içecekler de yoktu Hiçbir şey yokken Allah vardı. O zaman bütün bu varlıkları Allah yarattı. Allah o kadar kudretlidir ki... ...sadece bir defa ol dedi... ...ve her şey oluverdi. Güneş, ay, yıldızlar... ...dünya, dağlar... ...ovalar, nehirler... ...hep onun ol demesiyle... ...ve dilemesiyle oldu. Babaanneciğim bütün bunlar niçin yaratıldı? Allah'ı bilecek tanıyacak kimse yoktu. Allah kendisinin başkaları tarafından da bilinmesini istedi... İnsanı yarattı Adın babamızla Havva validemizi kendisini bilsinler ve ibadet etsinler diye dünyaya gönderdi Ya her şey kendiliğinden oldu diyorlar bir de <gülüyor> Bak yavrum oturduğumuz evi bir usta yaptı Giydiğimiz elbiseyi bir terzi dikti Üzerinde yemek yediğimiz masamızı bir marangoz yaptı Gözlerimizle gördüğümüz hiçbir eşya kendiliğinden oluvermedi Hepsinin bir yapıcısı bir ustası vardır Kainatta gözlerimizle görebildiğimiz ve, ve göremediğimiz ne varsa hepsinin de bir tek yoktan yaratıcısı vardır. İşte o yaradanın adı Allah'tır. O zaman insanları, dünyayı, yıldızları, güneşi, ayı her şeyi Allah yarattı. Ya, ya hiçbir şey yokken Allah vardı. Zamanı ve mekanı da Allah yarattı. Onun için Allah ne zamandan beri vardır denmez. Çünkü zaman denilen şey yani yani günleri, ayları, seneleri hep o yarattı. Kısaca her şeyi Allah yarattı. İnanmak ne güzel şey. Yığınla bilinmezlik birden çözülüveriyor. Elbette, İnsan, elbette. İnsanın her şeyi bilmesi zordur değil mi babaanne? Tabii yavrum. İnsan beş duyusu ve aklıyla bilgi edinir. Fakat akıl ve beş duyu her şeyi bilmeye yetmez. Hayat ve kainat gerçeğini tam açıklayamaz. İşte bu noktada her şeyi yaratan, her şeyi bilenin bilgisine ihtiyacımız ortaya çıkar. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen Allah'tır değil mi babaanne? Yaratanın yarattığını bilmesi son derece normaldir. Allah birdir yavrularım. Bizim gözlerimizin yapısı onu görmeye yeterli değildir. Zaten bizim gözlerimiz ufacık mikropları, uzaklardaki cisimleri de göremiyor. Babanne, Allah nasıldır? <gülüyor> Allah'ı şöyledir veya böyledir diye tarif etmek de mümkün değildir. Görülmeyen tarif edilebilir mi? Zaten Müslümanca inanmak da nedir? Peki görülmeyen nasıl bilinir? Doğru haberle bilinir kızım. Doğru haber İslam'ın beş duyu ve akılla birlikte kabul ettiği çok önemli bir bilgi vasıtasıdır. Akıl ve beş duyunun yetmediği yerde doğru habere ihtiyaç vardır. Bu doğru haberi biraz açıklar mısın babaanne? İslam'a göre doğru haber de iki türlüdür. Birincisi yalanda birleşmesi mümkün olmayan bir kalabalığın bildirdiği haber doğru haberdir. Şöyle diyebilir miyiz babaanne? Mesela Amerika'nın varlığına inanıyoruz Hı. ama gidip görmedik. Ha, evet. evet ama öyle büyük bir kalabalık varlığından söz ediyor ki inanmamak mümkün değil. Babaanne Hı. doğru haber iki türlü demiştiniz. İkincisi Hı. söyleyeceğim yavrum. İkincisi de peygamberlerin bildirdiği haberdir. Peygamberler asla yalan söylemezler. Hiçbir peygamberin yalan söylediği görülmemiştir. İşte bu iki kanaldan gelen habere görülmese de inanılır. Allah hakkındaki bilgilerimiz peygamberler tarafından bildirilmiştir. İlk insan Hazreti Adem de bir peygamberdi değil mi babaanneciğim? Hı. Babaannemin sözünü kesmesen sen ablacığım. Tamam canım affedersin. Bilginçlik taslamak değil tamam maksadın. çocuklar tamam tamam. Evet Hazreti Adem bir peygamberdir. Ondan sonra gelen bütün peygamberler esasen aynı gerçeği anlatmışlardır. Çünkü hepsi bir olan Allah'ın peygamberidir. Ben bakarım babaanneciğim. Siz rahatsız olmayın. Kardeşimin arkadaşları... Oyun oynamaya çıkacak mı diye soruyorlar. Çıkmayacağım. Böyle uzaktan bağırmak olmaz oğlum. Hadi çık kendin söyle. Ama babaanne tam bir şeyler öğrenirken gittiler. Olsun sen devam et babaanneciğim. <gülüyor> Bu anlattıklarımı arkadaşlarınıza da anlatacak mısın? Arkadaşlarını da buraya davet etseydik daha iyi olmaz mıydı? Belki sıkılırlar. Boş ver. <gülüyor> tamam tamam. Arkadaşlarının durumunu sen daha iyi bilirsin. Ama unutmayın tek çiçekle bahar olmaz. Uygun bulduğun zaman davet ederim babaanneciğim. Peygamberler bize gerçekleri bildirir demiştin. <gülüyor> ha, evet evet. Hayat ve kainat hakkındaki gerçekleri peygamberlerden öğreniriz. Ve onlardan öğrendiğimize göre her şeyi Allah yaratmıştır. Allah birdir. Bizim gözlerimizin yapısı onu görmeye yeterli değildir. Biz ona şöyle iman ederiz. Allah vardır, birdir, gözle görülmez. Onu akılla tam anlamak imkanı da yoktur. Allah her şeyi bilir, her şeyi görür. En gizli şeyleri hem bilir hem de görür. Ondan hiçbir şeyi gizlemek mümkün değildir. İnsanın aklından geçenleri de bilir. Kimse yokken konuştuklarını da. Aklımızdan geçenleri de bilir ya, mi? Ya bilir yavrum bilir. Gizli konuştuklarımızı? Allah her tür konuşmayı ne kadar gizli olursa olsun mutlaka duyar. Buna inanan insan öyle kolay kolay kötülük yapmaz değil mi baba anneciğim? Hikmetin başı Allah'a, Allah'ın her şeyi görüp bildiğine inanmaktır yavrum. Bunu Allah korkusu da derler. Fakat bu korku böyle bizim bildiğimiz korku değildir. Belki bizi çok seven, bizim de kendisini çok sevdiğimiz dostumuzu gücendirme korkusudur. Allah çok güçlüdür, değil mi babaanne? Evet yavrum. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah akla gelen her şeyi yapmaya kadirdir. Hiçbir insana, hiçbir varlığa katiyen kötülük ve haksızlık yapmaz. Verdiği emirlere uyan kimseleri sever. Uymayanları, isyan edenleri ise sevmez. Allah suç işleyip de sonradan pişman olanları, af dileyenleri hemen affeder. Bunu biliyor musunuz? Allah'ın binden affet. Allah'tan af diledi. Hmm. Allah'tan her zaman af dilemek güzeldir kızım. İnsan hata yapabilir. ...gerçekleri peygamberlere nasıl bildirir? Konuyu değiştiriyorsun abla. Bak, Allah'ın insanlarınkine hiç benzemeyen... ...kendine ait bir konuşması vardır. Yani böyle bizim gibi seslerle, harflerle konuşmaz. Peygamberlere gerçeği bildirmesi ise... ...bazen doğrudan doğruya... ...bazen de görevli bir melek vasıtasıyla olur. Melekler nasıl oluyor babaanne? Melekler Allah'ın nurdan yarattığı varlıklardır. Onları da gözlerimizle göremeyiz... Sonra melekler böyle insanlar gibi erkek veya dişi diye kısımlara ayrılmazlar. Onlarda erkeklik ve dişilik yoktur. Yeme içme dertleri de yoktur. Melekler Allah'ın görevli memurlarıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz kızım. Hem biliyor musunuz melekler Allah'ın emirlerine uyan iyi insanlara yardım ederler. Allah'ın emirlerine uymayanlara... E ...onu da sen bil artık. E yardım etmezler tabii. Meleklerin en büyüklerinin isimlerini biliyor musunuz çocuklar? Azrail, Cebrail... Hadi hmm. diğerlerini de saysın. Hmm. Hmm. Ben sayayım. Dört büyük melek vardır. Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil. Bunların her birinin ayrı ayrı görevleri vardır. Bir de katip melekler vardır. İki omuzumuzda değil mi babaanne? Biri sağ omuzumuzda, öbürü sol omuzumuzda. Ben de onu demek istemiştim. Bu melekler insanın yapmış olduğu iyilikleri ve kötülükleri yazarlar. İnsandan hiç ayrılmazlar. Ama hiç varlıklarını hissetmiyoruz. İnanmak dedik ya kızım. İnanırsak, gerçekten iman edersek hissederiz. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Allah'a hiç karşı gelmezler. Allah onlara ne emrederse onu yaparlar. Babaanne, meleklerin nasıl hareket edeceğini Allah bildiriyor ha, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Bak aklını ne getirdin. İnsanların nasıl hareket edeceğini de Allah bildirir yavrum. Bazı işleri yapmamızı ister, bazı işleri yapmamızı istemez. Yapacağımız ve yapmayacağımız şeyleri de bizim anlayacağımız şekilde kitaplarda toplamıştır. Kitaplarda mı toplamıştır? Hangi kitaplarda? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim en son kitaptır. Dört büyük kitap gönderilmiş yavrularım. Bazı peygamberlere sayfalarda gönderilmiş. Ama dört büyük kitap sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Tevrat Musa peygambere, Zebur Davut peygambere... İncil İsa peygambere... Kur'an... Bizim peygamberimiz, peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ı Aleyhisselam göndermiştir. <gülüyor> Aslında bunları biliyorsunuz da beni boşuna konuşturuyorsunuz değil mi? Hadi bakalım bundan sonrasında siz söyleyin. Ne, ne söyleyelim? Ne olur baba ayıncım, sen bize bakma. Devam mı edeyim yani? Evet. Ama karnınız acıkmadı mı sizin? Şimdi önce bilgi açtığımızı gidelim sonra da karnımızı doyururuz. Evet, ablamın deliği gibi. Peki öyleyse, peki. Ne demiştik? Kitaplardan sezediyorduk. Evet, evet. Kitapların hepsi Allah'ın emir ve yasaklarını bildirir. Fakat insanlar, peygamberler öldükten sonra önceki kitapların bazı yerlerini değiştirmişlerdir. İnandığı gibi yaşamayan, inandığını yaşadığı gibi... Çocuklar karıştırdım. İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar yani. Sonra da inancının yaşayışına uydurmaya çalışır değil mi babaanne? Ah ne güzel ifade ettin. Aferin kızım. Yalnız Kur'an değiştirilmeden bugüne kadar öylece muhafaza edilmiştir. Kur'an'ı da değiştirmek isteyenler var. E ona da Allah izin vermez yavrum. Peygamber sayısı çok, kitap sayısı az. Allah her peygambere gerçeği bildirmiş. Fakat her peygambere kitap vermemiş. Hmm, burada bir problem var gibi. Şöyle yavrum. Allah bazı peygamberlere kitap göndermiş. O peygamberlere resul denir. Bazı peygamberlerse kendinden önce gelen peygamberlerin ilkelerini devam ettirmişlerdir. Yani önceki peygambere gelen kitap onların da kitabı olmuştur. Böyle peygamberlere de nebi denir. Bütün peygamberler Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmişlerdir. İnsanları Allah'ın kitabındaki emir ve yasaklara uymaları için uyarmışlardır. Baba anne, dünya kurulalı beri acaba kaç peygamber gelmiştir? Bir defa ilk insan Adem aleyhisselam ilk peygamberdir. Yani bütün insanlar peygamber torunudurlar. Son peygamberde... ...bizim peygamberimiz... ...Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisi arasında ne kadar peygamber gönderildiğini... ...kesin olarak bilemiyoruz çocuklar. Biz ancak bu konularda... ...Allah'ın bildirdiği kadarını bilebiliriz. Allah'ın bildirdiği peygamberler kaç tane? Hı, söyleyeceğim yavrum, söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen peygamberler şunlar... Adem, İdris... Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa, Uzeyir, Lokman, Zülkarneyn ve Muhammed Mustafa Aleyhimüsselam Üzer ve Lokman Zülkarney'ine belidir diyenler de var. Tam 28 tane. Ben 27 saydım. Yanlış saymışsın. 28 evet tane. Evet kızım evet. Kardeşin haklı. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 28 peygamber var. Bak gördün mü? Peki söyleyin bakalım çocuklar. Siz peygamberlerin özelliklerini biliyor musunuz? Çok iyi insanlar, ahlaklılar. Ha, i̇zin verirseniz ben söyleyeyim. ...bir kere peygamberler hiç yalan söylemezler... ...doğru haber verirler... ...evet, evet sonra emanete asla hıyanet etmezler... ...peygamberimizde en büyük düşmanlarının bile emanetleri varmış... ...Allah ne diyorsa insanlara olduğu gibi bildirirler... ...çok zekidirler... ...sonra Allah onları günah işlemekten korumuştur... ...ayrıca bizim peygamberimiz... ...diğer peygamberlerin hepsinden üstündür... ...peygamberimiz bütün insanlara gönderilmiştir... ...ayrıca göze görünmeyen varlıklar vardır... ...cinler... Peygamberimiz onların da peygamberidir, son peygamberdir. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecektir. İnsanlar sabitmayacak mı yani? Sapıtsalar bile Allah onları hakiki din alimleriyle uyaracaktır. Allah herkese hidayet ihsan etsin. Amin. Sonra çocuklar, her peygamberin insanlara getirdiği dinin esası Müslümanlıktır. Hristiyanlık, Yahudilik gibi isimleri insanlar kendileri vermişlerdir. Allah ve peygamberleri böyle bir isim vermemişlerdir. Biz isimlerini bildiğimiz ya da bilmediğimiz bütün peygamberlere inanırız, değil mi babaanneciğim? İnanırız. Onları severiz, onlara hürmet duyarız. Diğer bozuk dinlerin mensupları ise bizim peygamberimizi kabul etmezler. Neden? Bunu kendilerine sormalı, değil mi babaanneciğim? Ben sana sormadım ki abla. Hemen darılma oğlum. Birbirinize karşı daha saygılı olun çocuklar. Affedersin babaanne. Hı? sonra Allah'ın gücüyle tekrar dirilecekler. Bunu biliyor musunuz? Dünyada yaşarken birbirlerine haksızlık edenler hesaba çekilecek ve herkese hakkı verilecektir. Biz de değil mi babaanne? Elbette kızım hepimiz. Oh ne güzel senden haklarımı alacağım. Çocuklar çocuklar dinliyor musunuz dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz babaanne ha. dinlemez miyiz? Günahı çok olanlar ve Allah'ın dediğini dünyada yapmamış olanlar cehenneme gidecek. Sevabı çok olanlar da cennete gidecekler. Artık insanlar bir daha ölmeyecekler. Çocuklar bu yaşayışın adına ne denir? Hı? Söyleyin A bakalım. Abla sakın atınma ben söyleyeceğim. Buyurun küçük bey sizi dinliyoruz. E hadi, hadi soruma cevap bekliyorum. Ebedi hayat denir. Ebedi hayatın özel bir adı yok mu? Ben söyleyeyim mi? Hayır babaannem söyleyecek. Peki, peki ben söyleyeyim. Bu yaşayışın adına ahiret hayatı denir. Bir sorum daha var. Söyleyin bakalım mümin misiniz? Müslüman mısınız? Hem ümminiz hem Müslümanız Aferin çok güzel Peki Amentü'yü biliyor musunuz? Sen bir oku biz de okuruz Tamam hadi ikiniz de okuyun bakalım Bakın ben hatırlatıyorum Amentü billahi Ve melaiketihi ve kütübihi Ve rusulihi Ve liyemin ahiri Ve bil kaderi Hayrihi ve şerrihi Min allahi teala Ve basubader Hakk'un eşhedi en la ilahe illallah ve eşhedi anne Muhammeden Abdül ve Resulü'ye. Evet çocuklar manasını da söyleyebilecek misiniz? Ablam söylesin. Ben Allah'a, meleklerine, hmm. kitaplarına, hmm. peygamberlerine, ahiret gününe, hmm. kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Hmm. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür Aferin kızım aferin Bu altı şartta imanın şartları denir Bunları eksiksiz kabul eden Müslümandır Birini veya tamamını kabul etmeyen Müslüman değildir Kabul etmeyenlere kafir, müşrik veya münafık denir Allah korusun biz kabul ediyoruz <gülüyor> Tamam şimdi size bir ödev vereceğim ...sonra da oyuna göndereceğim çocuklar. <gülüyor> <bakmelerine. Senin> <gülüyor> Küçük bey birden oyunu fark etti babaanne. Nereden bulursanız bulun, kimden öğrenirseniz öğrenin... ...yarına kadar Allah'ın sıfatlarını ezberleyin, olur mu? Sen öğrendin değil mi abla? Ben zaten biliyordum. Ödevinizden ne haber? Ben zaten biliyordum babaanne. Kardeşime sor sen. E biliyorsan say bakalım. Sen? E ben mi şey... Ama ablam bana öğretmedi babaanne. Say kızım hadi say. Sen de dikkatle dinle. Peki. Önce Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi. Yani zatının sıfatları. Hı. Bir. Vücut. Var olmak. İki. Hı. Kıdem. Evveli ve başlangıcı olmamak. Üç. Beka. Sonu olmamak. Hı. Dört. Vahdaniyet. Bir olmak. Beş. Muhalefetun şey Burası nasıldı babaanne <Gülüyor> Amma da güzel biliyor musun Muhalefetün lil havadis kızım Yani yaratıklara hiç benzememek Beş demiştik <Gülüyor> Altı kıyam bir nefsi <Gülüyor> Var olmasında Başkasına muhtaç olmamak Sıfatı sübültesinde sayabilecek misin Onlar daha kolay babaanne Sayarım şöyle Hayat diri olmak İlim Allah'ın gizli açık her şeyi bilmesi, semi işitmesi, basar görmesi, Hı. irade dilemesi, kudret her şeye gücünün yetmesi, Hı. kelam kendine has biçimde konuşması, harflere ve seslere muhtaç olmadan. Evet ama aklımı karıştırıyorsun. Şş, çocuklar. Bir tane daha kaldı galiba. Hatırladım. Tekvin. Hı. Allah'ın her şeyi yaratması Bunlar da sekiz tane Oğulcum sen ne dersin Ben evde sayayım olmaz mı babaanneciğim ee, Dışarıda onu <gülüyor> utanırım Babaanne yağmur <gülüyor> yağacak galiba Cennet İnsanın hiç düşünemeyeceği kadar güzelliklerle doludur. Cehennem ise her türlü fenalıkların en kötüsünün olduğu yerdir. Cennette insanın arzu ettiği her şey vardır. Cehennemde ise ateş ve azap vardır. Allah korusun. Allah cümlemizi korusun. Sevgili yavrularım, insan bu dünyada yaşadığı müddetçe kendisine iki yol vardır. Biri kurtuluş ve ferahlık yolu, diğeri de pişmanlık ve perişanlık yoludur. Başta Allah'ımızın sonra anne ve babalarınızın, büyüklerinizin beğendiği bir kimse olmak ve daima iyiliklerinizle anılmak istiyorsanız ahlak ve fazilet yolunu seçiniz ki sonsuz bir ferahlık ve kurtuluş eresiniz. Sonunda pişman olacağı yollara sapanlar, iyi terbiye edilmeyen, sanatı olmayan, bilgisiz ve tembel kimselerdir. Çocuklar bunlar dünyada ve ahirette her türlü felakete düşmekten kurtulamazlar. Yaşıtlarının yanında da daima mahcub olurlar. İlim ve terbiye insanı daima yüceltir. Tembellik ve cahillik ise insanı daima küçültür. Affedersin babaanneciğim, seni bu kadar üzeceğimi hiç akıl edemedim. Tamam, bundan sonra verdiğin ödevleri ne pahasına olursa olsun öğrenmeden gelmeyeceğim. Aferin. Kardeşin nerede kızım Uyanmadı herhalde Ama hiç bu zamana kalmazdı Baksana odasından ses de gelmiyor bir bakayım Uyumuyor babaanne Yatağında yatıp düşünüyor Evet düşünüyordum Sen kendi işine baksana abla Ödev meselesi mi acaba Herhalde babaanneciğim Hadi gel yavrum gel Ben seni üzmek istemem hadi gel Babaanne aklıma takılan bazı sorular var ee, Sor yavrum sor Arkadaşlarım da ben de hep birbirine karıştırıyoruz Din, Hı. şeriat, sonra mezhep, tarikat nedir anlatır mısın? Tabii siz sorarsanız benim anlatmam daha da kolay olur Şimdi iyi dinleyin Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla bildirdiği hükümler topluluğuna din denir Allah katında tek din vardır o da İslam'dır Diğer dinlerin de aslı İslam'dır. İnsanlar o dinleri kendi kafalarına uydurdukları, aslını bozdukları için İslam gelmiştir. Diğer dinlerin isimlerini insanlar vermiştir. İslam dininin adını verense Allah'tır. Şeriat Dinin esaslarına da şeriat denir. Çocuklar, mezhepse din ilimlerinin tamamını bilen, ayrıca ledün ilmi denilen manevi ilme de sahip, büyük müçtehitlerin dinde göstermiş oldukları hükümler topluluğudur. ...insanın Allah'a daha çok yaklaşması için... ...belli kaideleri bulunan... ...Allah'a zikir yoluna da tarikat denir. Bir de tasavvuf var babaanne. Var yavrum var. Tasavvufla tarikat aynı şey oğlum. Alimler... ...Peygamberimizin ilminin varisleridir. Tasavvuf ve tarikat ehli ise... ...Peygamberimizin amelinin mirasçısıdır. Bilmem anlatabildim mi çocuklar? İtikatta mezhep... ...amelde mezhep nedir babaanne? Hı hı. İtikatta... Peygamberimizin bildirdiği iman esaslarını doğru olarak ve bizim anlayacağımız tarzda açıklayan iki mezhep vardır. Maturi diye mezhebi ve Eşariye mezhebi. Bizim itikatta mezhebimiz Maturidiyedir diyedir diyeyim babaanne? Evet kızım, İtikatta mezhebimiz Maturidiyedir. Bu arada şunu da belirteyim çocuklar, peygamberimizin bildirdiği amel esaslarını doğru olarak ve bizim anlayacağımız tarzda açıklayan dört mezhep vardır. Biri Hanefi mezhebi bizim mezhebimiz ee, Diğerleri Şafii mezhebi ha. Hanbeli mezhebi ve Maliki mezhebi ha. Peki daha başka mezhepler yok mu Vardır Biz doğru olan hak olan mezhepleri saydık İki kere ikinin bir tek doğru cevabı vardır O da dörttür Dörtten başka bütün sayılar yanlıştır Şimdi iki kere ikinin yanlış cevaplarını saymaya kalksak ömrümüz yetmez inanın çocuklar Haklısın الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهد أن duyunca ne yapmamız lazım? Abdest alıp namaz kılmamız lazım. Aferin sana. Biliyorsunuz çocuklar namaz kılmak Allah'ın emridir. Küçük çocuklar 7 yaşındayken namaza başlamalı. 10 yaşına gelince de hiç bırakmadan devam etmelidir. Peygamberimizin isteği budur. Abla ne haber? Ben zaman zaman kılıyorum. Sen kendine bak. En iyisi bu konuda birbirinize yardımcı olun. Allah için birbirinizi uyarın olmaz mı? Haklısın babaanneciğim inşallah. Çocuklar namaz kılmanın sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Evvela bizi Allah'ımız sever. Peygamberimiz sever. Melekler sever. Allah'ın veli kulları sever. Rızkımız bol olur. Sonra üzerimiz daima temiz olur. Tabi namaz için abdest alınca temiz olmaz mı? Bir kimsenin namaz kılması için abdestli olması şarttır. İki türlü abdest vardır. Küçük abdest, büyük abdest. Bu ihtiyaç tefetmek anlamında değil ama. Değil tabii değil. Evet. Büyük abdeste gusül abdesti veya boy abdesti de denir. Küçük abdeste bildiğimiz namaz için alınan abdesttir. Abdest almak için temiz su lazımdır. İçine idrar veya veya benzeri pislik dökülmüş, bulaşmış suyla abdest de alınmaz, gusül de yapılmaz. Suyun kesinlikle temiz olması lazımdır. Temizlik çok önemli. Hadi çocuklar şimdi hep beraber abdest alalım namazlarımızı kılalım. Sonra da sohbetimize devam ederiz. Peki babaanneciğim. Allah kabul etsin yavrularım Şimdi Hadi şimdi söyleyin bakalım bana İmanın şartı kaçtır? 5'tir o İslam'ın şartı Babaannem imanın şartını soruyor Çocuklar biraz sabırla beni dinler misiniz? Altıdır babaanne Evet tamam imanın şartı altı İslam'ın şartları 5'tir Addestin dört Gusülün üç farzı vardır Teyemmümün farzları iki Namazın farzları on ikidir. Peki hepsi kaç eder çocuklar? Sen söyleme abla ...altı, beş daha on bir... E? daha abdestin on beş... Heh. ...on beş, üç daha on sekiz... ...iki daha yirmi eder... ...buna namazın on iki farzını da eklersek... ...hepsi otuz iki... ...bu farzların hepsine otuz iki da denir... <gülüyor> ...imanın şartlarını daha önce saydık... ...öğrendik... ...peki, peki İslam'ın şartlarını kim sayabilir? ...ben sayarım... ...ben de sayarım... ...hadi oğlum, hadi öyleyse göster kendini... ...İslam'ın şartları 5'tir ...bir, kelime-i şehadet getirmek... 2. ...namaz kılmak... ...üç, oruç tutmak... ...dört, hacca gitmek... E, ...bir de zekat var, Hı. hepsi beş etti. Bu beş şartı... ...yerine getirene Müslüman denir. Bunlardan birini veya hepsini... ...tembellikten ya da benzer bir sebepten... ...yapamayanlara... ...fasık, günahkar denir. Bunlardan herhangi birini inkar edense... ...İslam dininden çıkar. Yani çocuklar Müslüman sayılmaz. Allah korusun, Müslüman olarak... ...dünyaya gel... Müslüman olarak yaşa sonra da İslam'ın esaslarından birini inkar et Korkunç bir şey Allah korusun Arkadaşlarımdır babaanne bugün sohbetini dinlemeye da gelecekler Aç öyleyse kapıyı yavrum aç buyursunlar Hoş geldiniz arkadaşlar şöyle buyurun oturun diğerleri de gelecek mi? Belki gelirler ama biz beklemedik. Evet çocuklar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ama selam vermeyi unuttunuz. Ee, sözünüzü kesmeyelim istedik de. <gülüyor> Neyse. Böyle durumlarda kalabalık olarak bir yere girdiğinizde içinizden biri hepinizi temsilen selam verirse güzel olur. Tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam. Biz bugün Ahmetlerle İslam'ın şartlarından söz ediyorduk. Aynı konuya devam edelim mi? Edelim. edelim. İslam'ın şartlarını toplu olarak bir kere daha sayar mısın oğlum? Sayarım babaanne. Kelime-i şehadet getirmek, hmm. namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermektir. Kelime-i şehadet bilmeyen var mı çocuklar? Ha? Ha. Hadi öyleyse hep beraber söyleyelim. Buyurun. Eşede illa Eşed ilahe Allah, illallah ve eşede Eşed enne Muhammeden aklı ve resulü. resulü. Namaza gelince Allah'ın emri olarak kıldığımız namazlara farz namazları denir. Peygamberimizin emir ve tavsiyesi olan namazlarsa sünnet namazlarıdır. Vacip namazlar da bu ikisi arasında bir mertebe. Allah'a yakınlığın artması için kılınan özel namazlara nafile namaz denir. E söyleyin bakalım çocuklar kaç vakit namaz vardır? Beşik vakit namaz vardır. Aferin aferin. Sabah namazı kaç rekattır? Dört rekattır babaanneciğim. Hı. İki rekatı sünnet iki rekatı farzdır. Ya öğle namazı? Ben söyleyebilir miyim? Hı. Tabii söyleyebilirsin. Öğle namazı on rekattır. Dört rekatı sünnet, dört rekatı farz, iki rekatı son sünnettir. İkinliği de ben söyleyeyim. Maşallah siz bunları biliyor musunuz? E söyle bakalım. İkindi namazı beş rekattır. Yanlış ya, oldu akşam. Aa Affedersiniz şaşırdım. İkindi namazını söyleyecektim değil evet, mi? Evet evet hadi. İkindi namazı sekiz rekattır. Dört rekatı sünnet... Dört rekatı da farzdır Akşam namazının beş rekat olduğunu az önce söylediniz Üç rekatı farz İki rekatı sünnet e Yatsı namazı biraz uzun ama Ne dersiniz Tamam tamam tamam. sana hiç söz hakkı vermedik Hadi sen söyle bakalım e, Yatsı namazı on üç rekattır ha. Dört rekatı sünnet Dört rekatı farz iki rekatı son sünnet Üç rekatı da vitir namazıdır Bu üç rekat vitir namazı var ya çocuklar. İşte bu vacip namazdır Sünnet namazlarda ikiye ayrılır biliyor musunuz Peygamber Efendimizin çok az terk ettiği sünnetlere sünnet-i müekkede yani kuvvetli sünnet denir. Sabah namazının iki rekat sünneti, öğle namazının dört rekat sünneti ile iki rekat son sünneti, akşam namazının iki rekat sünneti ve yatsı namazının iki rekat son sünneti sünnet-i namazlardır. O zaman ikindi namazının dört rekat sünnetiyle Hı. yatsı namazının dört rekat sünneti öbür türlü oluyor. Peki o öbür türlünün adı ne? Sünneti gayrimüekkedi yani kuvvetlendirilmemiş sünnet. Hı. Bu sünnetleri peygamber efendimiz zaman zaman terk edermiş. Çocuklar namaz konusunda sorusu olan var mı? Müslümanların yapması lazım gelen bazı temel esasları öğrenmek istiyoruz. Ee, Bizi onlardan anlatır mısın? Evet. Müslümanın yapması lazım gelen bazı temel esaslar. Ne güzel şey sordun öyle evladım. Bak şöyle diyelim. Önce her işe başlarken besmele çekmek. Allah'ı hiç unutmamak. Hep hatırda tutmak için devamlı anmak. Zikretmek. Temiz ve helal yemek. Temiz ve helal giyinmek. Abdest almak. Mümkün olduğu kadar abdestli bulunmak husul gerektiği zaman yani boy abdesti icap ettiği zaman yıkanmak, husul abdesti almak, beş vakit namazı zamanında usulüne uygun kılmak, sonra Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, İnsan hata yapabilir çocuklar, günah işleyebilir, fakat Müslüman işlediği günahtan pişman olup Allah'tan af dilemelidir. Sonra, sonra anne ve babaya karşı gelmemek, daima iyilikle davranmak, Allah'tan korkmak, bu korku bizi çok seven, bizim de kendisini çok sevdiğimiz bir yüce dostun sevgisinden mahrum kalmak korkusudur çocuklar. Allah bizi sevmezse mahvoluruz öyle değil mi? Her şey her yer Allah'ın olduğuna göre. Yine sana anlatmıştım babaanne. Allah'ın mülkünde Allah'ın nimetlerinden yararlanıp dururken Allah'a karşı gelmek son derece çirkin değil değil evet, mi? Evet evet. Bazı büyüklerimiz de şöyle ifade etmişler. Bir günah işleyeceğiniz zaman bari Allah'ın mülkünden çıkın. Her şey Allah'ın olduğuna göre Allah'ın mülkünden çıkmak mümkün mü babaanneciğim? Yavrum bak bu şu demek bir günah işleyeceğiniz zaman düşünün aklınızı başınıza toplayın elinizde olmadan hata yaparsanız hemen tevbe edip Allah'tan af dileyin çocuklar konuyu da attım evet Müslümanın yapması lazım gelen bazı temel esaslardan söz ediyordum değil mi? Cennet ve cehennemi unutmamak da çok önemli. İnsan hayatta yaptıklarından bir gün hesaba çekileceğine gerçekten, gerçekten inanırsa, yaptıklarının ettiklerinin karşılıksız kalmayacağını bilirse e, o zaman biraz zor hata yapar. Gerçekten de bu dediğiniz çok önemli. Kötülük yapanlar bunun yanlarında kar kalacağını sanıyorlar. Hmm, aldanıyorlar yavrum, aldanıyorlar. Sonra din ilmini iyi öğrenmek de Müslüman için gereklidir çocuklar. Araba kullanmasını bilmeyen, arabayı tanımayan şoförlük yapabilir mi? Ha? Yapamaz, değil mi? Bakın, başka ne diyecektim? Ee, ha, doğru konuşmak. Hiçbir şekilde yalan söylememek yani. Biliyor musunuz? Peygamberimiz zamanında birisi efendimize gelmiş. Bana bir şey söyle ki, onu yapınca bütün kötülüklerden kurtulayım demiş. Peygamberimiz de ona doğru konuşmayı, yalan söylememeyi tavsiye etmiş. Adam ne zaman kötülük yapsa doğruyu söylüyor... ...cezasını çekiyormuş... ...ve sonunda birer birer bütün kötülükleri terk etmiş... ...değil mi babaanneciğim? Hmm. Bilgiçlik de aslamasam olmazsa... Peki siz söyler misiniz çocuklar... ...Allah kimleri sevmez kimleri sever? Hı? Babaanne izin verirsen... ...ben misafirlerimize meyve getireyim... Kaçıyorsun değil mi? Meydanı size bırakıyorum... Çocuklar işitmediniz galiba ben bir soru sordum... Affedersin babaanne ne sormuştunuz... Allah kimleri sever kimleri sevmez Evet şimdi eski bilgilerinizi bir yoklayın Sonra birbirinize yardım ederek bu sorunun cevabını vermeye çalışın bakalım Allah kendine inanmayanları peygamberlerine itaat etmeyenleri sevmez Allah anne ve babasına karşı gelenleri onları dinlemeyenleri sevmez Allah içki içenleri sevmez Allah kumar oynayanları da sevmez. Allah yalan söyleyenleri, şımarıkları, kibirlileri sevmez. Allah tembelleri de sevmez. Allah sözünden dönenleri sevmez. Allah lüzumsuz yere para harcayan, israf edenleri sevmez. Aferin, aferin, aferin çocuklar. Ne güzel biliyorsunuz. Peki şimdi de kimleri sever onu sayalım. Allah kendini iman edenleri sever. Peygamberimizin dediklerini kabul eden, Allah ve peygamberimize itaat edenleri sever. Güzel ifade ettin. E ee, başka? Allah anne ve babasını dinleyen, onlara iyilik yapanları sever. Allah sabırlı olanları sever. Allah, Allah için kafirlere karşı savaşanları sever. Allah kendisine güvenenleri, azabından korkup korunanları sever. Allah namaz kılanları sever. Allah oruç tutanları, zekat verenleri, hacca gidenleri aferin, sever. Aferin, aferin. İslam'ın şartlarını özetleyi verdiniz. Kelime-i şahadet kaldı mı? Allah kelime-i şahadeti söyleyenleri de sever. Çok güzel. Allah temizliğe dikkat edenleri sever. Allah başkalarının haklarını gözetenleri de sever. Allah ikram etmeyi, nimetlerine şükredilmesini de sever. Babaanneciğim uygun görürseniz meyveler hazır. <gülüyor> Peki getir yavrum getir. Bu güzel çocuklarım onu fazlasıyla hak etti. Bir soru sordum. Hep birlikte yardımlaşarak çatır çatır cevabını verdiler. Ee babaanne sen demiyor musun çocuklar fikri ve bedeni uygunluğa erişinceye kadar Müslümandır evet, diye? Tabii tabi ama bunlar bilgili Müslümanlar. Rabbim kulluğundan ayırmasın. Bahtlarını hak etsin. Amin. değil de... ...hikaye anlatsam olmaz mı çocuklar? Hı? Hem bu ile ...anlattıklarımızı pekiştirmiş oluruz. Sen bilirsin. Evet, çok eski zamanlarda... ...bir şehirde çok kötü bir adam varmış. Geçimsiz, huysuz... ...ve kafirmiş. Allah'a inanmazmış. Her gördüğü çocuğa Allah yoktur. Olsaydı onu görmemiz gerekirdi dermiş. Çok da akıllı olduğunu söylermiş. Bir gün çocuklardan biri ona şöyle sormuş. Amca senin aklın var mı? Elbette var. Ben çok akıllıyım. Aklını bize de göstersene. Tempüm. Canım akıl görülür mü? <gülüyor> Aklını gösteremezmiş ama inanırmış. Gevurmuş işte. Bu adamın iyi mi iyi bir komşusu varmış. Allah'a inanır, namazını kılar, küfretmez. Hiç kötü söz söylemezmiş. Herkese karşı ama herkese iyi davranırmış. İyilik edermiş. Çocuklar da onu çok severmiş. Zaman zaman çocuklarla sohbet eder. Onlara dinimizi öğretirmiş. Sonra çocuklara hediyeler verirmiş. Şeker, para, oyuncak verirmiş. Günlerden bir gün kafir komşusu kendisi gibi inanmayan arkadaşlarını da toplayarak bu iyi ihtiyarın yanına gelmişler. Sana tam üç soru soracağız. Fakat cevapları çok zor. Bakalım cevap verebilecek misin? <gülüyor> Sorun bakalım Allah büyüktür Allah'ın izniyle veririz cevabını Demiş bunun üzerine adam birinci sorum şu Allah vardır diyorlar Fakat ne görüyor ne de gösteriyorlar onun için ben yoktur diyorum ne dersin diye sormuş İhtiyar ikinci sorun nedir demiş adam ikinci sorum da şu cehennemde şeytan da yanacaktır diyorlar Oysa şeytan ateşten yaratılmış. Ateş ateşi yakar mı diye sormuş. İhtiyar da... Üçüncü sorunu da sor da hepsini birlikte cevaplayalım demiş. Adam... Madem ki kader vardır... Herkes yaptığından... Niçin sorguya çekilsin demiş. Bunun üzerine ihtiyar... Bitti mi soruların? Evet bitti. Güzel. Evladım şu toprak tezeyini... Bana verir misin? Ee, buyur dedecim. Sağ Sen sevgili komşum biraz yaklaşır mısın bana? Ne, ne olacak? Gel gel şöyle yakınıma gel korkma. Heh, yanaş. Heh. Al bakalım. Ah kafam. Şimdi ben sana göstereyim. Herkes şaşırıp kalmış. Adam soluğu karakolda almış tabi. O iyi ihtiyardan davacı olduğunu söylemiş ve ve çocuklar sonunda mahkemeye çıkmışlar. Bu adamın başına niçin toprak parçasıyla vurdun? Ee, efendim bu adam bana üç soru sormuştu. Cevap olsun diye vurdum. Nasıl yani? Şöyle efendim. Madem Allah vardır niçin göremiyoruz dedi. Şimdi bu komşum başının acıdığını söylüyor. Bize bu acıyı göstermedikçe inanmayız. Acıyor tabii. Sonra şeytan ateşten yaratıldığına göre ateş ateşi yakar mı demişti. Şeytan niçin cehennemde yansın demişti. İnsanın aslı topraktır. Ateş ateşi yakmayacağına göre toprak toprağı acıtır mı? Hı -hı. Bir suali daha vardı efendim. Şöyle... Madem herkes kaderine göre hareket ediyor... Hiç kimse yaptığı işten sorguya çekilmemeli diyordu. O zaman kafasına tezekle bulunmak kaderinde varmış. Niçin şikayetçi olup da mahkemenizi meşgul ediyor efendim? İhtiyarın anlattıklarına ne dersin? Ben mi efendim... Vazgeçtim efendim, davamdan vazgeçiyorum. Bu komşumun söylediklerinin hepsi doğru. Oysa bizim gözlerimizin yapısı her şeyi görecek biçimde değildir. Evet, evet yavrum değildir. Sonunda adam gerçeği anlamış. İhtiyarla çok iyi dost olmuşlar. Bir daha ömür boyu Allah rızasını kazanmak için birbirlerine destek, birbirlerine yardımcı olmuşlar. Bir tane daha anlatır mısın babaanne? Anlatırım ama arkadaşların işi yok mudur? Sonra aramasınlar sizi çocuklar. Aramazlar. Burada olduğumuzu biliyorlar. Tamam Anlamsın tamam doğru. tamam. Peki çocuklar peki. Evet e, acaba hangisini anlasın? Aa durun durun. Bakın gene bu konuda İmam-ı Azam efendimizin bir hikayesi var. Onu biliyor musunuz? Hı? Amelde mezhebimiz İmam-ı Azam hazretlerinin mezhebi değil mi babaanneciğim? Hani diye mezhebi hani. Ha. İşte bu olay... Hanefi mezhebinin imamı İmam-ı Azam Efendimizin başından geçmiş. Çocuklar eskiden de öyle insanlar varmış ki bir türlü Allah'a inanmazlarmış. Çok alim, çok bilgili biri varmış. Ne sorsan bilir, ne dersen anlarmış. Fakat Allah'ı hiç bilmezmiş. Bize dinimizi en güzel şekilde öğreten İmam-ı Azam Efendimiz bu adamın şöhretini duymuş. Onunla oturup böyle bir karşılıklı konuşmak istemiş. Belli bir günde halkın önünde konuşmaya karar vermişler. Ve o kararlaştırdıkları gün gelmiş çatmış Allah'a bir türlü inanmayan her şeyin kendiliğinden olduğunu iddia eden bilgin erkenden gelip kürsüye oturmuş. Toplanan halka konuşmalar yaparak kendi inancını yaymaya çalışırmış. Derken İmam-ı Azam hazretleri de gelmiş. Adam İmam-ı Azam'a çıkışmış. Neden böyle geç kaldın? Saatlerdir seni bekliyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri de hiç sorma demiş. Biliyorsunuz benim yerim oldukça uzak. Buraya gelebilmek için bir nehirden geçmem gerekiyordu. Nehrin kıyısına geldim. Baktım ki hiç kayık yok. Tam karşıya nasıl geçerim diye düşünürken kıyıdaki bir ağaç verdi. Sonra ağaç kendiliğinden biçildi. Tahta oldu. Tahtalar birleşerek kayık haline geldi. Nehrin içine indi. İşte o kayağa binerek nehri geçip ancak gelebildim kusura bakmayın demiş. Çok bilmiş adam sinirlenmiş. Siz, siz benimle alay mı ediyorsunuz? Hiç kendiliğinden bir ağaç yıkılıp kesilip kayık olur mu? İmam-ı Azam Hazretleri o zaman ya demiş. Demek basit bir kayık bile kendiliğinden olmuyor o halde söyler misin Sayın Bilgin Efendi bu gökyüzü bu güneş ay ve yıldızlar bu insanlar bu hayvanlar gözlerimiz ellerimiz dillerimiz kulaklarımız kendiliğinden nasıl oluverdi bir yapıcısı bir yaratıcısı olmadan nasıl meydana geliverdi işte bütün bu varlıkları Allah yarattı hiçbir şey kendiliğinden olmamıştır olmaz da benim anlattığım kayık da kendiliğinden olmadı. Sana bunu Allah'ın varlığını anlatmak için misal verdim demiş. O çok bilmiş adam mahcup olmuş. Ama bu defa başka bir soru sormuş. Haklısın ama madem Allah vardır, öyleyse niçin gözükmüyor? Bana bunu anlatır mısın demiş. İmam Azam bir tencere süt getirmiş. Bak demiş. Şu bir tencere sütü görüyor musun? Bilgin görüyorum demiş. İmam-ı Azam efendimiz bu sütün içinde tereyağı da var mı diye sormuş. Bilgin, evet var demiş. İmam-ı Azam öyleyse göster bakalım o tereyağını deyince adam şunları söylemiş. Ama o tereyağını görebilmek için sütü bazı işlemlerden geçirmemiz lazım. İşte demiş İmam-ı Azam hazretleri. İnsanın da Allah'ı görebilmesi için bazı işlemlerden geçmesi lazım. Önce iman edecek. Allah'ın emirlerini noksansız yapıp... Allah'ın rızasını kazanacak, cennete hak edecek ki Allah'a görebilsin. Sen daha inanmıyorsun bile. Bu halinde nasıl Allah'a görmek istiyorsun? Ben şeyi, kafam karma karışık oldu. Ama bazı şeyleri anlıyorum galiba. Peki, bir de şunu söyler misiniz? Acaba şimdi Allah ne iş yapıyor? Hadi soruya bakın. İnsan sorar, kafasına takılmış bir kere demek. Çocuklar bakın, burayı iyi dinleyin, İyi dinleyin. İmam-ı Azam ne yapmış biliyor musunuz? Dinliyoruz babaanne. İmam-ı Azam hazretleri olur söylerim demiş. Deminden beri o yüksek kürsüden sen konuşuyorsun. İzin ver de bu sorunun cevabını oradan vereyim demiş. Bilgin kürsüden inmiş. Yerine İmam-ı Azam efendimiz çıkmış. Şimdi Allah ne yapıyor diye sormuştunuz değil mi? Cevap veriyorum. Şu anda Allah senin gibi kendi varlığına inanmayan birini şu kürsüden indirdi. Sonra oraya beni çıkardı demiş. <gülüyor> bu konuşmaları dinleyen halk kim bilir ne kadar memnun olmuştur değil mi babaanne? Hem de nasıl hem de nasıl. İslam dininin bütün inceliklerini bize en güzel anlatan bu büyük imamın zekasına herkes hayran olmuş çocuklar. Oh vakit hayli ilerledi. Büyükleriniz sizi merak eder. Ha, şu kadarını söylememe izin verir misiniz? Ne olur. Biliyoruz. Devam et. Sevgili yavrularım, bizi ve her şeyi yoktan yaratan Allah, kendine inananları sever, onları cennetine koyar. Hazreti Allah, kendisini göremediğimiz halde, inandığımız için bizi öldükten sonra cennetine koyacak ve orada bize kendisini gösterecektir. Ona inanmayanlarsa onu göremeyecekler. Onun vereceği mükafatlardan yararlanamayacaklardır. Biz Müslümanlar Allah'a görmeden inanırız. Onun gönderdiği peygamberlere inanırız. İndirdiği kitaplara inanırız. Ne mutlu Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölenlere. Sana sonsuz hamdolsun ki Bizi Müslüman olarak yarattın Allah'ım herkes uyur sen uyumazsın Herkes yorulur sen yorulmazsın Herkes şaşırır sen şaşırmazsın Bizi anamıza babamıza soyumuza ecdadımıza Milletimizi ve bütün insanlığa faydalı kıl. İyi işlerinde anamı, babamı koru. Beni de hem onlara hem bütün din kardeşlerime, bütün iyi kalpli insanlara hayırlı kıl. Ey ulu Allah'ım! Senin açtığını Kimse kapatamaz. Senin kapadığını kimse açamaz. Senin hükmettiğini kimse bozamaz. Senin verdiğini kimse alamaz. Sen vermedikçe kimse veremez. Senin yücelttiğini kimse alçaltamaz. Senin düşürdüğünü Kimse kaldırıp yükseltemez. Allah'ım sen bize annemizden bile daha çok acırsın. Sen temiz kullarının duasını kabul edersin. Senin rahmetin, senin hazinelerin, senin gücün sonsuzdur. Küçücük ellerimi... Sana açtım, bütün kalbimle sana yöneldim. Anama, babama, beni büyütüp yetiştirenlere, bana güzel şeyler öğretenlere, bütün büyüklerime ilgiler ver. Onlara saygı ve sevgimi artır. Onların benim için harcadığı emekler boşa gitmesin. Onları bana, beni de onlara bağışla. En çok sevdiğinin kulların kimler ise, Beni onların yolunda ve yanında bulundur. Onların sevgisini, Bizden uzak etme Allah'ım. Amin. Osmanlı Yayın Evi sundu. Kasetlerle dinimi öğreniyorum. Birinci kaset İtikat. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu. Osmanlı Yayın Evi. 528 1771 511 8626 İstanbul Çıkan kasetlerimiz Bir annenin kızına nasihatleri, bir annenin oğluna nasihatleri, bir babanın oğluna nasihatleri, Kuruluş ve Osman Gazi, Hazreti Ebu Eyyub Sultan. İsteme adresimiz Osmanlı Yayın Evi, Ticarethane Sokak, Güle Güle Apartmanı, Numara 2 Sultanahmet İstanbul.